eden rivayetler zikretti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sözler sadır oldu. Mesela Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın zikrettiği birçok şey var ki bu fırkaların bir kısmına delalet eden her ne kadar Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam bizzat isim olarak fırka ismi vermemişse dahi bunların bu mana olarak içine düşecekleri durumu işaret etmiştir, beyan etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Ahmet bin Hanbel rahimahullah diyor ki haricilerle ola, alakalı olan Allah Resulü'nden sabit olmuş on vecihten fazla rivayet vardır. Ahmet bin Hanbel bunu söylüyor. Yani on vecihten fazla haricilerin durumu hakkında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan sahih rivayetler gelmiştir. Bunu mesela İbn Teymiyye rahimahullah Ahmet bin Hanbel'den zikreder. Bunlardan bir tanesi mesela işte Bukhari Müslim'in رواية علي بن أبي طالب حدث رضي الله عنه يقول كي بان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم من آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمركون من الدين كما يمرك السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في, قتل فإن فإن في قتلهم أجر عند الله Liman katilhum yu melkıyame. Diyor ki, Aleyhisselatü vesselam, ahir zamanda, yani zamanın ahirinde, yaşları küçük, akılları zayıf, kıt insanlar çıkacak. Bir zümre çıkacak. Bunlar, mahlukate verilen sözlerin en hayırlısından söyleyecekler. Yani Kur'an-ı Kerim. Ancak diyor ki, La yucauzu imanuhum hanajirahum. Ancak iman bunların hançerelerinden geçmeyecek hakik. Hançerelerinden öteye geçmeyecek. Yemrukun elmin eddiğini kema yemrukusah mumminar ramiye. Bunlar atılan okun suratle avu delip çıkması gibi dinden çıkacaktır. Ve eyne meral kıyutumu Nerede onlarla karşılaştırsanız onları öldürün. Ve inna fi katilihim ejran indallah iliman katiluhum yamal kıyamı. Bunları öldürmede yani bunları öldürmekte öldüren kişiye kıyamet gününde Allah katında bir ecir vardır. Yine başka bir rivayette e, işte Bukhari Müslü'nde başka bir rivayette Ebu Said'il Kudri hadisi Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan diyor ki işte hani bu Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam bir taksimat yapıyor bir malla alakalı sonra birisi çıkıyor Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'e itiraz ediyor. Sonra Nebi Sallallahu Aleyhi o dönüp gittikten sonra Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki İnnehu yakhrucu min zı'dihâ zâûmun taqdirûne salâtakum taqdirûne salâtakum me'a Bu adamın diyor soyundan öyle bir nesil çıkacak ki türeyecek ki siz namazlarınızı onların namazları karşısında küçük göreceksiniz. <gülüyor> Ve kıra'atukum me'a Hatta kendi kıraatlerinizi onların kıraatleri karşısında hakir göreceksiniz, küçük göreceksiniz. <gülüyor> Ve siyâmekum me'a siyâmihim ve oruçlarınız da yine ne yapacaksınız onların oruçları karşısında hafif göreceksiniz. Yemrukuunemin ediin kema yemruku sehmin adamiye. Onlar ne yapacak? Atılan okun süratle dinden çıkması gibi dinden çıkacaklardır. Lein edrak tuhum laktulen nehum Hatta bir rivayette katlesemut. Diyor ki bunları bunlara eğer ben ulaşırsam eğer bunları ulaşırsam onları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 Bundan dolayı ne zamanki Mutezile fırkası çıktı iyice haricilerin bu görüşü yayılmış oldu. Her ne kadar dediğim gibi arasında fark varsa da. Bunlar şefaat imanın Şefaat da alıyor bunlar. İki, iki grup. Kavirelim. Yani. Zaten niyetimiz var inşallah şefaat mevzusunda tavsilli işlemi. Tamam. Sonra işte gibi Mutezile bunların makalelerini İslam'ın müsemması hakkındaki haricilerin bu makalelerini e, e, günümüz tabiriyle reklam yapmış oldular.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 e, Ebu Hanife gibi, Ebu Hanife'nin kendisinden o görüş aldığı Hammad bin i Süleyman gibi. Ancak e, bu lafsi bir, yani ehl sünnete muhalefet ettikleri bu nokta, mürciyetül fukaha dediğimiz bu kişiler, ehl sünnete muhalefet ederken lafsi olarak mı muhalefet etmişler, yoksa hakiki olarak mı muhalefet etmişler, bunlar tartışılacak inşallah. Yani hatta bunların ashabından bazı insanlar gelmiş, mesela İbni Ebil İzül Hanefi gibi mesela, işte Ebu Hanife ile Ehl-i Sünnet'in iman noktasındaki görüşleri lafzi bir ayrılıktan ibarettir. Yoksa hakikaten e, ayrılmış değillerdir, ihtilaf etmiş değillerdir. Görüşünü söyleyenler olmuş halimlerden. Bu ne kadar doğru? Yani Ebu Hanife ile Selef arasındaki ihtilaf lafzi ihtilaf mıdır? Yoksa hakiki ihtilaf mıdır? Gerçekten mi yani Ebu Hanife etmiştir Bunlar zaten tartışılacak. Ha tabi akılda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 Karıştırabilir, bulandırabilir. Bunların işlenecek yani. Bunların cevabı basit inşallah, tamam? Mı? Ama hmm. Allahü hal diyoruz ki, banifa kiki olarak ne yapmıştır? Hmm. Muhalefet etmiştir, tamam? Mı? Hmm. Şimdi tabii bunların yani mesela işte haricilerin olsun, ondan sonra işte fuka mürcielerin fukahalarının olsun, bu söyledikleri görüşler. Hmm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 avam tabiriyle kazandığı şu parayı tamam mı Allah için samimi bir niyetle harcayıp gider ama tutar Arafa'da çıkmayı unutur veya bu iptal eden herhangi bir şey yapmayı e, yani iptal eden bir şey yapar deriz ki bu adam beşerdir bir hata yapmış hacını kazar der inşallah Allah onu affeder anlatabiliyor muyum? Şimdi bak evet. bu yoldan çıkarak Hammad bin Ebu Süleyman olsun yani veya Ebu Hanife olsun ve Kuf'e ehli olsun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 çeşitli öne sürdüğün mukaddimelerden dolayı ise bu zaten baştan sonuca var, sonuca doğru varıp e, veya yanlış var yanlış vardı bakılmaksızın baştan reddedilen şeylerdir. Anladın mı Bak bu mukaddime önemli. O yüzden bunlar Kur'an-Sünnet'e bakmışlar ve böyle anlamışlar. Bundan dolayı bu hataya düşmüşler. Ama Ehl-i Sünnet'e mukalefet eden yani teşriğin aslında mukalefet eden yani nasların aslında mukalefeden insanların durumu böyle değildir. O yüzden mesela Ebu Hanife'ye baktığımızda, Hamad İbni Ebü Süleyman'a baktığımızda bunlar mesela çeşitli ayetler, çeşitli hadisler öne sürüyorlar. Yani bunlar hakikaten birden fazla hatta ondan fazla nas sürüyorlar öne. İşte imanın artm artmadığını artıp eksilmediğine dair. Ondan sonra Amelin imandan olmadığına dair vesaire. Ha, bunlar bu istidallerinde getirdikleri bu ayet halislerde isabet etmişler mi? Etmemişler. Orası ayrı bir bak. Ancak bunlar selefin usulünü kullanarak mevzuyu anlama yoluna gitmişler. Bunlarla bidat ehlinin arasındaki fark bu. Anladın mı? Bu mevzuda. Şimdi bunlar mesela bakmışlar. Allah Kur'an'da diyor ki iman edenler ve salih amel e Bak Allah iman edenler dedi, salih amel işleyenler dedi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 Ve bu mürciyetli fukâların da usulü sahihti. Yani Kur'an'a ve Sünnet'e baktılar, başka bir yola gitmediler. Tamam. Bir tabudan böyle bir örnek var mı abi yoksa? Ne gibi? İman evet, noktasından. Aziz Ömer'in kantar kantar şey vermesi mesela, mesela Sivil Kadının iptal etmesi müşteyden. Ak, o o, o o o o o mevzu ve onun gibi mevzuların hiçbirisinin bizim mevzil alakası yok. Bu biraz daha farklı inşallah. Tamam.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 Nasr sen şunu söylüyor ki bunların bölünmüşlüğü 12 fırkaya kadar çıkabiliyor. Yani 12 fırkaya bölünmüşlüğünü Ebu Hasan el-Eş'ari makalatında. Hatta yine Mutezilelerin kendi arasında ihtilaf vardır iman mevzusunda. Mesela Kadı Abdülcabbar var. Bu bu Mutezile alimlerindendir. Hatta Mutezile dediğin zaman akla ilk gelecek insanlardan bir tanesidir Kadı Abdülcabbar. Bunun hatta bazı kitapları günümüze kadar dahi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 Bunu, bu yine kendi e, şar Usul el-Hamse adında bir eseri var. Burada zikreder, kendisi daha zikreder burada Mutezile'nin e, imanda aralarında ihtilaf ettiğine dair. Tamam? Yine yine Ebu Hasan eşari de Mutezilelerin 12 fırk e, şey e, 12 fırkaya ayrıldığını zikretmekle yetinmeyip aynı Kadı Abdülcebbar gibi Mutezilelerin de İhtilafa düştüğünü Kadir Abdülcabbar gibi ikrar etmekte Ebu Hasan el Eşari'de makalatında. Tamam. Hatta öyle ki bak Ebu Hasan el Eşari makalatında Mu'tezile'nin Mu'tezile'nin altı görüşü olduğunu söyler imanda. Altı görüşü olduğunu söyler. Tamam. Yine aynı şekilde mesela Şiyalardan Zeydiye grubu var.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 Muhtasar olarak bunların görüşlerini alacağız. Yani nasıl muhtasar olarak? Şimdi görüşleri tek tek ele alsan onlarca görüş çıkar. Biz böyle değil de en meşhur altı görüşü sayacağız. Bunun sebebi de şu. Bak bakayım. İslam'da iman mevzusunda altı görüş vardır ki, altı meşhur görüş vardır ki, diğer bütün görüşlerin aslı bu altıya dayandığı için bu altıyı zikretmemiz,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 Mesela baktığımız zaman İbn Hazm fesalda, ondan sonra e, Ebu Yala imanında, İbn Teymiye fetvaasında, Ebu Nu'aym huddede, yani vesaire vesaire İmam Gazali akide kitaplarında, AC e. muavakatında, tam Baghdad usulu dininde, Şerhül Makasit da, Şerhül Cevherede vesaire vesaire, bütün bu kitaplarda iman imanla alakalı görüşler zikredildiği zaman bu altı görüş.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 Diliyle söylemek, bu itikadun bil cenen, kalb itikad etmek, ve amelun bil erken, azalarla ne yapmak? Amel etmek. Yani kalb ile tasdik, dille ikrar, azalarla amel etmek. Kim de gitmiş bunu söylemiş. Sonra kimi çıkmış demiş ki iman söz ve fiildir. Bak bu da ayrı bir şey. Mesela bunu iman Bukhari söyler. İman Bukhari mesela iman tarif ettiği zaman iman kavlun ve fiilun demiştir. Bir, bir rivayette kavlin ve amelün demiştir. Binden fazla alimle karşılaştığında yani he, tabii. Yani dediğim gibi bunlar zaten meşhur. Ancak bütün bu makaleler yani Ehl-i Sünnet'in bütün bu makaleleri tamam yani bütün bu makalelerden tek bir muradı var. Mesela bak özellikle dediğimiz gibi mütekaddimlerden mut meşhur olan hangisiydi? Söz ve amel değil mi? Peki bu sözle ameli edenler ne kastediyorlar söz amelden? Yani sözden söz. kalbin sözü ve dilin sözü. Amelden ise kalbin ameli ve ağzaların ameli. Aklında tutabildin mi burayı? Ha? Evet, evet. Ha. son şey Sen bu en son söylediğimi söyle bakayım. Ne diyor? Söz ve amelden kastı neymiş şerefin? Kalbin... Sözü Dilin Sözü Bilin. Evet amelden kastı Kalbin Ameli amelin, Ve kalbin, azaların Ameli, ameli. Tamam. tamam Peki Niyeti ekleyenler olmuş Demiş ki söz Kalp Ya şey Söz ee, Amel ve niyet demiş birisi doğru mu? Doğru He. Sözden kastı ne? Dil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 E tamam ehl sünnet diyor ki dil, kalp, e bunların delilleri vesaire. Gerçi bunları ne yaptık? Bir kısmını mukaddime de anlattık. Ancak önümüzdeki derslerden itibaren fırkaların görüşlerini zikretmeyle beraber artık ehl sünnetin onlara cevapları onların ehl-i sünnete getirdiği şüpheler, ehl sünnetin bu şüpheleri def etmesi bu sefer ne olacak? Zaten deliller arası münakaşa da olacak burada. Tamam mı? İki tarafın. Böyle de zaten ehl sünnetin kendi İspat ettiği akidenin Görüşün delilleri